جئتمد عني وعدتني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Mübarek Ramazan-ı Şerif'te iftara yaklaştığımız duaların kabul olunduğu bildirilen ve her oruçlu için müstecap bir dua hakkı bulunduğu beyan edilen. Şu mübarek saatte tabii şehitlerimizden dolayı e, genel manada bir hüzün hali memlekete istigrak etti. Üzülmemek de elde değildir. Bundan dolayı kendilerini rahmetle yâd ediyoruz. Ekseriyeti bugünü itibariyle defnedildiler. Bu gece ilk geceleri ramazan Şerif'te şehit oldular. Allahu Teala şehadet makamını herkese nasip etmez yüksek bir makamdır ancak... Tedbirlerin gözden geçirilmesi ve memleketi karıştırmak isteyen hainlerin hilelerine karşı dikkat edilmesi gerekmektedir. Sorumluluk makamda olanlara çok iş düşüyor. Yani... velayet yani yönetim anlamına geliyor Arapçada. Vali de yönetici anlamına geliyor tabii. Bu itibarla çok sorumluluk isteyen işte insanı gece gündüz tetikte tutan, tutması gereken, uykusunu kaçırması gereken ve işte kimin başına ne gelirse kendisini sorumlu hissetmesi gereken makamlardır, yöneticilik makamları. İnsanlar yönetici olayım, bir işin başına geçeyim diye çok heves ederler. Ee, işte, terfi edeyim, yükseleyeyim, mesuliyet alayım. Fakat tabii herkes de kaçacak olsa bizim gibi bu sefer de yönetici kalmaz. Bundan dolayı birileri mutlaka yönetim makamlarında bulunacaklardır, bulunmalıdırlar. Ama işte kendilerinde her olaydan sorumlu bilmelidirler. Ve bunun için de malayaniden, fuzuli işlerden, boş işlerden, eğlencelerden tamamen uzak durmak suretiyle sadece yönetimlerinde bulunan kimseleri nasıl dünya ve ahiret makamından koruyacaklarına ...dikkat etmelidirler. Yeah. Bu sabah... ...20 dakikalık bir konuşma yaptım... ...ve bizim sitemize Facebook'a yükledik... ...işte YouTube'a neyse... ...oradan onu takip etmenizde faydalar vardır... Ee, ...hem şehitlerimize rahmet okuduk, fatihalar okuduk, şehadetler okuduk... ...isimlerini zikrettik, bazı hallerini beyan ettik ve... ...burada... Yani kendimi söylemekle mükellef saydığım ee, bazı görüşlerimi, mülâhazalarimi bu kadar helikopter kazalarının peş peşe olmasıyla da ilgili efendim, bazı görüşlerimi beyan ettim. O videoyu mutlaka, e, şu anda sıra müdekil, yani şeydeki en başta odur, e, sitemizde en başta oduruyor diye biliyorum. Onu mutlaka izleyin, izletin, her tarafa yayın, dağıtın. Böylece ayet kelimeler kerimeler ve hadis-i şerifler ışığı altında efendim, bazı tedbirler size açıklanmıştır. Artık isteyen nasibini alır, isteyen nasihat alır, isteyen yorgunluk alır. فَخُدُمِنُ نُسْحَنْ خَالِصًا اَوْمَلَالَ diyor i̇mâm Rabbani. Biz doğruları beyan ediyoruz. Sen bundan istersen faydana, karına olan nasihatler alırsın. istersen aman seni mi dinleyeceğim dersin, işine gidersin. Ee, ama nus'h, bizim vazifemiz insanların iyiliğini istemek. İnsanların hayrını istemek. Yöneticilerimizin iyiliğini istemek, onlara duacı olmak. Sonra askerimizin, polisimizin e, iyiliğini istemek. Tabi bu iyiliğini istemek bir yandan dua etmek Allah'ımıza yalvarmakla oluyor. Bir taraftan da herkes eline, elinden gelen imkanı kullanarak efendim doğru bildiklerini söylemekle oluyor. Eddînün nasîhâ din nasihatten ibarettir buyuruluyor. Hadis-i Şerif'te sahitte Bukhari'de de geçiyor. İnsanlar bunu vaaz nasihat etmek manasında da yoruyorlar. E biz de tabii çocukluğumuzdan beri bu işlerle uğraşıyoruz. Çok, çok seneler bunu böyle anladık. Sonra ayet-i kerimesinin tefsirine gelince Allah ve Rasulü rasul için nasihatta bulunmak. Yani Allah'a ve Rasulüne nasihat manası çıkıyor. E, ve Allah'a, Rasulüne nasıl nasihat edeceğim o zaman Vaaz manasında olsa Allah Resulü'ne vaaz etmek. Haşa. Bu olmuyor. Bu sefer bunun manasını doğru anladığımızda ne çık ne anlaşıldı? Allah Celle Celaluhu'nun kullarına iyilik düşünmek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini istemek. Yani işte bir muharebeye gidiyor falan. işte dönemesin, gelemesin, kaybetsin. İşte bunlar münafık oluyor. Ee, Müslümanların hiçbirinde böyle bir hal. Hukuk bulmuyor. Aynı bunun gibi. Zaten FETÖ'nün dinsizliği, kitapsızlığı, münafıklığı nereden anlaşıldı en baştan? 17-5 meselesine falan. Mevzu şuradan çıkıyor. Yöneticiler işte devrilsin, düşsün, itibarsız olsun, memleket karışsın, kaos olsun, savaş çıksın. E şimdi insan yöneticilerinin iyiliğini istemeli, onlara dua etmeli, hayrını istemeli. Bizim yaptığımız hep budur. E fakat kim ki başındaki bir yöneticinin kötü olmasını, helak olmasını istiyorsa, o İslam'a uygun davranmıyor. O zaten oradan anlaşılmış idi. Şimdi din nasihattir. Ee, Kâhül-ü kimin için ya Rasulallah Sordular. Buyurdu ki Lillahi Allah için. Yani Allah dendiği zaman her zaman Allah'ın dini ve yolu murad edilmiştir. Çünkü kimse Allah'ın iyiliğini e, isteyecek konumda değildir. allah Teala e, başkalarının e, efendim, duasına, talebine haşa bu taş değildir. Bütün dualar kendisinden yapılıyor, her şey kendisinden isteniliyor. O halde buradaki mana nedir? Şey... Aldığınız ganimetlerin işte beşte biri Allah'ın dirahatinde de anlayacağımız gibi Allah yoluna sarf edilecek. İşte Allah yolu nedir? Camilerdir. Gayrattır, evkaftır. E, Fakif-i bu kararın bakımıdır, yetimlerin, miskinlerin efendim, ikramıdır. Yani Allah'ın kalimete de ihtiyacı yok, Allah'ın nasihatada da ihtiyacı yok, Allah'ın tuade ihtiyacı yok. E, burada Allah için nasihati ne demek? Allah Allah'ın yolunun, dininin yücelmesini istemek, davasının yükselmesini istemek, İslam'ın parlamasını istemek. Efendim, yoksa sen eğer İslam'ın ve Müslümanların zarar görmesini istediğin zaman Allah'a hainlik etmiş olursun. Nushun te tersi hıyanettir. Hıyanet, hainlik demektir. Allah hainlik nasıl olur? İşte demin dedim ya, Allah'a nasihat de olmaz, hainlik de olmaz esasen. Sen Allah'a ne zarar verebiliriz ki hainlik? Ama senin niyetin miyim? senin faaliyetin miyim? senin çıkış tarzın, hareketin miyim? Sen, efendim, İslamiyet'in... Ee, e, dünyada zelil olmasını, hakir olmasını, efendim e, İslam ehlinin itibarsız olmasını istediğin zaman Allah'a hainlik oluyor bu. İslam'ın yücelmesini, e, dünyaya hakim olmasını, Kur'an'ın e, hükümlerinin aziz olmasını falan istediğin zaman bu ne oluyor? Bu da Allah Allah'a nusk oluyor. Yani Allah'ın iyiliğini istemek. Yani ne demek? Allah'ın yolunun, davasının iyiliğini istemek oluyor. Ondan sonra Rasulü için nasihat. Din nasihattanı var. Rasulü için nasihat ne demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini istemek. Bak bu olur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bizden dua da istemiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardım da istemiştir. Çünkü e, bu dine hizmetinde e, iyilik isteyen insanlar halis müminlerdir. Münafıklar hep onun kötülüğünü istemişlerdir. İşte Uhud'a giderken Uhud kaybetsin. Efendim hezimete uğrasın. Mağlup olsun. Yenilsin. Efendim, hep böyle dişlerini kırırtatmışlardır, ee, arkayı kollamışlardır, fitne fesat çıkartmışlardır. İşte bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hainlik. Din nasihattir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği istemek. Şimdi tabii kendisi aramızda bulunmadığından e, şahsiyle ilgili bir şey mevzu baştır. Yine onun sünnet seviyesinin e, yaşatılmasıyla, hiasıyla, canlandırılmasıyla ilgili nusuh vazifemiz var. İyilik istemek. Bidatleri ortadan kaldırmak, öldürmek, sünnetlerini yaşatmak. E, din nasihattan ibarettir. anladım mı şimdi? Hiç verilen mana ile alakası yok bu mananın. Doğru mana budur. Ondan sonra evveli eğimmetir Müslümi. Müslümanların yöneticileri için. eşim Müslümanların yöneticileri, Cumhurbaşkanımız var işte. Efendim bakanlarımız var vesaire. E bunlar üzera hükmündedirler, yöneticilerdir. ...ellerine yetki verilmiş. Halk vermiş bu yetkiyi. E şimdi onlar için de din nasihattan ibarettir. Yani onların iyiliğini isteyeceksin. Çünkü Evliya Allah ne buyuruyor? Bir makbul duan var deseler... E, ...sultan için kullanır. Yani o zamanki tabirle sultan... ...şindeki işte Cumhurbaşkanı vs. ilk baş yönetici. Ha bir makbul duan var deseler... ...ona kullanılır için... ...onun iyiliği herkesin iyiliği, onun kötülüğü herkesin kötülüğü. İşte Müslüman bu, bu şurada olacak. ...yöneticilere nasihat etmek, nasihat etmek, vaaz etmek demek değil. Yani elinden geliyor bir imkan buluyorsan emri bil maruf, ne yani müker yaparsın, herkese yapılır emri bil maruf. Kimsenin makamı, mevkiyi sizi Allah için doğru bildiklerinizi söylemekten al koymasın buyurdu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ama yöneticilerin iyiliğini iste, isteyeceksin. Bir defa hayır murat edeceksin. Başarılı olmalarını isteyeceksin, muvaffak olmalarını isteyeceksin. Şimdi terörle bir mücadele var. PKK'sıyla, PYD'siyle, efendim, YPK'siyle, Daesh'iyle, IŞİD'iyle, şimdi en beteri FETÖ'süyle, içimiz dışımız hain ve terörist kaynıyor. Bu noktada hükümet muvaffak olsun. Cumhurbaşkanı bu işte yalım kılıç gidiyor. Mahfuz olsun. Ondan sonra efendim işte komutanlar... ...korunsun, başarılı olsun, muvaffak olsun, şu terörün bir, bir an evvel kökünü kazısınlar. Memlekette huzur hakim olsun. Ha bu niyetler, bu dualar, bu dilekler, bu gayretler nusbudur, budur, nasihat budur. Sen gidiyorsun lafta ağızda iyilik istermiş gibi konuşma yapıyorsun, Va vaaz gibi şeyler konuşuyorsun. İçinden de ya bunlar kaybetsin, helak olsun. E, bu iyi bir şey değil, bu hainliktir. Sonra din nasihattan ibaret. Kim için? Veliammetil Müslübe'in. Müslümanların toptan için. Yani ne demek? Zerre kadar imanı olan her Müslümanın iyiliğini isteyeceksin. E kafirlerin de kötülüğünü istemeyeceksin. Şu manada Müslüman olmalarını isteyeceksin. O da onların iyiliğiydi Hani sen bu adam kafir kalsın da ebedi cehenneme gitsin. E yani imansız olsun, cennete gidemesin. E bu da hiçbir şey değil. Bu da nedir? İnsanlara karşı, insanlığa karşı hainliktir. Biz herkesin Müslüman olmasını istiyoruz. ...şu anda ne Müslüman olsa... ...cehennete gidecek olsa, imanlı ölecek olsa... ...bana ne zarar var? Ben efendim... ...Müslüman düşmanı da olsa... ...kain de olsa, zalim de olsa... ...ona da Allah hidayet versin. Allah Teala ona da iman nasip etsin. Bu düşüncede bir insanın. Kimseye şahsi nefsi bir övazım karazım olup da... ...ya bu kâfir ölsünde cehenneme gitsin... ...insan düşmanı için bile... ...istememeli. Ama tabi... İnsanın içinde başka pazar var, arazında başka çarşı var, o ayrı bir şey. Genel manada bütün Müslümanların iyiliğini istemek. E buraya tabii muvazzaf, gayri muvazzaf, etkili, yetkisiz, herkes giriyor. Herkesin iyiliğini istemek. Yani hepsi başarılı olsa, muvaffak olsa, hayrı bulsa, iyilik yapsalar bizim ne zararımıza ya? E bu zincileme bir olaydır. Bu yöneticilerin salahı, hidayeti, irşadı ve başarısı e, herkese sirahat eder. Bu noktada ne olur? E, ben de evimde huzurlu otururumda. E, bir yanlışlar yapılınca ne oluyor? E, kafamıza bombalar yayıyor, uçaklar ses bombalarıyla kafamızdan geçiyor. E, herkesin evinde huzuru kaçıyor. Yani sen burada şimdi yöneticinin işi rast gitmesin diye düşündüğün zaman senin de işin rast gitmeyecek. ...bu memlekette terör devam ederse... ...sana da vuracak, çocuğuna da vuracak. Efendim bunlar nasıl adamlar ya? Öyle insanlar var. Oturduğu dalı keserler yani. Kamikaze yani adam kendisini... ...intihar ediyor. Bir şey düşünür mü bu ya? Kalkıp çoluğun çocuğunu... tarayan bir zihniyet var. ya böyle Bu kafada efendim... ...akılsız, ahmak adam... ...adamlar olsa bunda nasıl beklenir mi? İyilik istemek beklenir mi? Ve canavar olmuş yani. İnsan sınıfından hariç Yavrun yapmayacağı işkenceyi yapıyor. Kendi çoluğuna çocuğunu yapan var ya. Onun için İslamiyet bizden hayırseverlik, hayır haklık, nasıhlık, nasuhluk, iyilik isteyicilik tamam mı? Dua edicilik vasıflarını istiyor. Şu mübarek Ramazan Şerif'te bak hepinizin iftar sofralarınızda tam iftara yakın dakikalarınızda müstecap ve yüzde yüz makbul dualar Hakkınız var. Ve اِنَّ teala. تَعْلَى iftar الْاِفْطَارِ اَلْفَ اَلْفِ اَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّمْ قَدِسْ تَوْجَبُ Hadis-i şerefte buyuruluyor. Her iftar saatinde yaklaşıyoruz. allah Teala'nın cehennemden beraat verdiği, azat ettiği, boyunlarını kalas ettiği bir milyon azatı var. Yani bir milyon, tabii ki iki milyar Müslüman nüfusa itibar ediyoruz. Çünkü kafirler Müslüman olmadıkça cehennemden azat olamazlar. O zaman tabi bunun çoluğun çocuğu ne kadar çocuk var tam bilmiyorum ama yüzde ne kadarı çocuğa tekabül eder nüfusların. E onlar da buluğa ermemiş. Onları da şeyden çıkarıyoruz. Yani beraat alması şu anda icabetmiyor etmiyor. Cehennemlik bir durumu yok. Yani bir, bir milyar diyelim bir Müslüman var. Erişileti itikadı dışında maalesef birkaç yüz milyon dünyada Müslümanlar içerisinde e, taife var, güruh var. E bunların da tabii afı mağfireti çok söz konusu olmuyor çünkü berat gecesi bile af olmayanlar arasında ne var? En başta illa men kanevi li akir şahna. Müslüman kardeşine karşı kin tutanlar Berat gecesi daha affolmuyorlar. Ramazan iftarında da affolmaz tabii bu demek. E şimdi ulema ne buyuruyorlar? Bunların en başında şia taifesi geliyor. Çünkü neden? İnsan insan normal bir Müslümana kin tutarken affolmuyorsa ya Ebu Bekri Sıddık'a Hz. Ömer Efendimiz'e Hz. Ali hakkını gasp etti diye iftira atan Ebu Bekri Sıddık'a biat edenleri kafir sayan on binlerce yüz bin, yüz bin küsur sahabeyi kafir sayan Ayşe annemize iftira atan, kötü iftira atan, Hafsa annemize efendim annelerimize lanet okuyan vesaire vesaire Şia'nın eee şenayi bitmez. E, bunların Müslümana kin tutan affolmuyorsa ya sahabeye kin tutan af olur mu diyor alimler. Dolayısıyla burada en başta Ehl-i Sünnet'e e, kin tutan, e, sahabeye, tabiine, e, ulemaya, evliyaya kin tutanlar Geliyor. Bu itibarla e, siz onlardan değilsiniz elhamdülillah. En azından bizi dinleyenlerin ekseriyetine göre konuşuyorum. Belki bazıları ne diyecek, ne demeyecek diye öyle rastgele açıyorlar, takılıyorlar. Efendim, belki konuşma üslubumu beğeniyorlar ama konuştuklarımı tasvip etmiyorlar. Öyle de bir değişik değişik insanlar var. Ben onları, efendim, yine de dinlesinler. Mutlaka dinlemekte fayda vardır. Hidayetin hangi kelimede olduğu, hangi sohbette... Gizli bulunduğu belli değildir. Belki bir kelime insanın iddiatine vesile olacaktır. E, bunlar bir milyon azatlı her iftar saatinde ki biz bunlara namzetiz. Yani bu bir milyona bir milyara namzetlerdeniz. Neden namzetlerdeniz? Kafir olsaydık namzet olmayacaktık. Yani aday olamayacaktık. E kafir değiliz Müslümanız. Ehli sünnet dışı fırkaların itikadına sahip olsaydık yine adaylıktan çıkıyorduk. Adaylık başvurumuzu. Dilekçemiz reddedilecekti. E şimdi aynı zamanda Ehl-i Sünnet'iz. Ehl-i Sünnet itikadında olmamız hasebiyle ne kadar da günahkar olsak, namazlarımızda gevşek olsak, içki, kumar, faiz, zina yani hangi günah olursa olsun bir Müslümanın tövbe ettiği zaman af olmayacağı bir günah yok. Bazı kere adam tövbeye de muvaffak olamazsa Allah'ın mağfiretiyle de Müslüman sayer öyle de af olabilen var, şefaat yetişen var rahmet erişen var. Yani Müslüman ve Ehl-i Sünnet olanlarda efendim kurtulma ümidi çok fazla. Şefaat Elil El-Kebairin ümmeti hadis-i şerifini güzel anlarsak benim şefaatim ümmetim içerisindeki normal küçük orta günahkarlar için değil, büyük günahkarlara tahsis edilmiştir. Çünkü zaten diğer günahlar dünyada çektiğimiz sıkıntılar, açlıklar, susuzluklar efendim fakirlikler, yoksulluklar Ondan sonra hastalıklar, dertler, kederler, bizden önce ölenlere üzülmeler vesaire vesaire. Bütün bunlar kefaret olduğu için insanı tertemiz ediyor. Ama büyük günahlarda bazen özel tevbeyi iktiza ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki adam tevbe edememiş veya tevbe etmiş kabul ettirememiş. Yani şartlarını ihlal etmiş. Yani tevbe de biliyorsunuz bir daha yapmama, sebat lazım, azim lazım vesaire. E onlara da benim şefaatim erişecek buyuruyor. Ben büyük günahkarlara sakladım şefaatimi buyuruyor. İşte bu Müslüman olup erişnet itikadında olanlar için çok büyük bir devlettir önermettir. Bu müjde yani. E şimdi onun için iftar saatinde de allah Teala'nın demin dedim ya, ya rahmet erişir. Rahmet nasıl erişiyor? Rahmet vesilelerle erişiyor. Yani allah Teala sebepler tayin etmiş. Bak şimdi Kadir Gecisini arıyoruz, arayacağız. Önümüzdeki en kuvvetli ihtimal, şu an için en kuvvetli ihtimallerden en yakın şey Bedir gecesi. Yani bu pazar değil, bu önümüzdeki pazar değil, bir dahaki pazarı pazartesiye bağlayan gece 17. gece. Gecelerin şahı. O gecede Kur'an indirildiğine dair ayet de var. Ha tabi Kur'an'ın tamamı olmaz da bazı ayetleri Bedir'le ilgili ayetler e, olma durumu e, esasen Cumhur'a göredir. Ama e, Kadir gecesi olduğuna dair sahabeden yemin edenler var. Ve çok önemli. Biz inşallah Hayder'de, Fatih'teki Halit Caddesi üzerinde bulunan e, Ahmet Tesevi derneğimiz Hoca Ahmet Tesevi derneğimizde bir kutlama yapacağız. İnşallah. Yani saat 6.30'dan sonra başlayacağız. İftardan önce. Belir kıssasını inşallah okuyacağız. iftar orada yapacağız. İftardan sonra efendim, gelenler davetlidir. Hanımlara yer yok. Erkek cemaatimiz davetlidir. Ondan sonra Akşam yasası arası Bedir Eylül'in mübarek isimlerini sayacağız. Onlarla tevessülat yapacağız. Ve böylece teravihde inşallah fakir kardeşiniz kıldırırım yani. Şimdi önümüzde böyle ümitli geceler var. Ondan sonra zaten 10 geceler giriyor. 10 gecelerin hepsi ümitli. Ondan sonra onların tek geceleri çok ümitli. Bu sene cumartesiyle Ramazan girdiği için 23. gece çok hassas. 27 zaten bütün ümmet tarafından genel kabul görmüş. Ha Allah Teala rahmetini eriştir ama bir vesileyle. Sen şimdi bu muharek gecede yine kahvedeysen, e, meyhanedeysen, kerehane değersen affedersiniz. Yani sanki beni affetme dercesine tavır içindesiniz. O zaman insanlar e, Allah Teala'nın kendilerini affetmeleri için bahane arayacak, çare arayacak. Bu itibarla iftar saatleri Ramazan-ı Şerif'in her gününde mevcuttur. Yani her gün oruç var, dolayısıyla iftar var. E birazdan o saat, o hassas saat karşınıza gelecek. E bunu değerlendirmek lazım. E ben seni dinlerken hocam dua mua yapmayı unutuyorum. Ne unutuyorsun ya? Dua kalben de yapılır. Dilden de yapılır. İkinci bölümde inşallah ne dualar yapacağınıza dair e bir iki dua üreteceğim. Yani iftar saatinde yapmanızla ilgili önemli bazı duaları zikredeceğim inşallah. Daha hiçbir şey anlatamadık yani. ...Ramazan-ı Şerif başladığından beri... ...efendim... ...ben tabii böyle yarım saat, kırk dakikalık şeyler beni... ...korutmuyor, açmıyor beni yani. O bakımdan birçok şeyi konuşamadık bu sene. E sizler de oruçluysunuz, kafanızda çok yormakta istemiyoruz. Bu saatlerde çok uzun sohbetlere de şey olmuyor. Hal ve mecal olmuyor. Ben konuşabilirsem, sen dinleyip anlayacak halde değilsin. Onun için tabii böyle bir arada veriliyor. işte bir rahatlık olsun falan. Şimdi... Her biri cehennemi hak etmiş. Azaba girmeyi kesinlikle hak etmiş. Yani bugün ölse bugün, cehennemlik. Yani hakkındaki vaziyet, rapor, sağ-sol işte sevap günahları yazan meleklerin dosyaları itibariyle veriler, yani verilere göre bakarsan, yani bu seçim kaybedilir yani. Yani bu adam cehennetlik olamaz yani. Allah'ın rızasını kazanmayı hak etmemiş. Bu da ne demek? Cehennemi hak etmiş. Bir milyon kişi bak, bir milyon cehennemi hak etmiş. Şimdi hemen ben düşünüyorum. Ben tabii ki cehennemi hak etmişlerden olabilirim. Olma ihtimalim var. Asla cenneti kesinleştirmiş birilerinden biri olarak kendimi görmüyorum. Görmüyorum yani bilmiyorum tabii en fazla diyemem ama Allah'tan yani azabından çok korkanlardan biriyim. E sen ne günah yapıyorsun ki büyük günahın var bilmem ne sen yoksa bize başka konuşuyorsun arkadan başka günahlarla mı uğraşıyorsun falan gibi. Bu manada konuşmuyorum ama tabii ki riya girebiliyor. Efendim ki insan içine bir nefis geliyor ki bir gelebilir. Rücüp gelebilir. Kendi beğenme gelebilir. Gıybet dedikodu günahları olabilir. Anlamadan dinlemeden iftira hiç karışmam Allah şahit. Ama işte bilmezsin ne dersin? biri bir şey der. Ya falan öyle mi dersin falan bunlar kötü şeyler tabii. Karışmış olusun için içine. Anlar anlamaz, bilir bilmez günahlar e, bulaşıyoruz. Ha kasıtlı bir büyük günah olarak bildiğim şu anda bir şeyim yok. Ama şimdi e, küçük günahlar da var. E, sen şimdi küçük günahlardan Allah beni azap etmez diye bir karantin yok. Eylemsiyle itikadına göre büyük günahını bağışlayabilir, küçük günahdan gel buraya diyebilir diyor. Ve cüzülar kabu, ale sığirat ile hafvan Ömer itikadımızın metnindedir. Yani Allah Teala bir adamın içki günahını efendim hadi sen affettin başka yaptığım bir hile saydım deyip affedebilir. Affedebilir. Ya yani sen Allah'a ne yapamazsın? Engelleme koyamazsın. Ya bunu nasıl affediyorsun? Ya Rabbi bu adam çok muzuk adam yani. Ya sana ne ya? Rahmet onun değil mi? Ama öte yandan da ne yapabilir? Gel buraya bakalım sen ne yaptın? Ne yaptın? Ayakta işedin, üstüne bir şey sıçrattın. Azap edebilir. Yani bu zina gibi bir büyük günah değil. İdrar sıçratmak üstüne. Ama feyni ahmeti azabil kabri Kabir azabının toptanı idrardandır. idrarda korunmamak, üstüne sıçratmak. İsten zivu böyle. İdrardan sakının. Kabir azabının toptanı ondandır. E şimdi, yani bu normal listede, büyük günahlar listesinde çok saydığımız bir şey değil. Ama bak, Bukhara hadisinde de e, çok Büyük bir günahtan dolayı azabı olmuyorlar. Bak dedikoduyu bile burada Kebahir'den saymadı. Yani büyük günah derken siz büyük saymıyorsunuz. İki kabiri gösterdi. Bir tanesi laf taşırdı buyurdu. Kâne hâdû mâhimşî bin mi ve kâne lâkhâr. Ders detir Biri idrardan örtünmez sakınmaz. Tedbir almazanı sıçratır. Diğeri de laf taşırdı. Size de sorsam büyük de bir günah demezsiniz. Ama şu anda bu kabirdeklere azap olmuyor. Buyurdu sallallahu aleyhi. Ve bu da Buhari hadisleridir. E şimdi o zaman yani kimse ben cehennemi hak etmedim. Ben ne yaptım ya? Ben içkim yok, kumarım yok, faizim yok, fuhuşum yok diye kendinizi avutmayın. Herkes cehennemi hak etmiş bir konumda şu an için olabilir ve bugün ölse belki de cehenneme gidecek durumda olabilir. Ama Allah Teala rahmet kapılarını açtı işte şu mübarek Ramazan Şerif'te. Şu mübarek iftar saatlerinde, şu mübarek Ramazan şerif gecelerinde teravihlerle vesaire cemaatle namazlarla keffaretler e, günahları temizleyecek efendim işaretler, müjdeler, müjdeci ameller, salih ameller tayin etmiştir. İşte bunlardan biri de iftar saatinde duada bulunmaktır. Gerçi hani bir hadis-i şerifte de buyuruyor la تَكْتُبُوا لِا عَبِيدِيَ السُّوَّمْ سَيْيَةً asar Yani ikindiden sonra artık günah yazmayın. Çünkü ikinden sonra akşama yaklaşıyor. Şey tabii açlık ve efendim susuzluk. Hele ki uzun mesaisi olan sıcak yerlerde çalışan çok terleyip tuz kaybeden insanları da düşünürsek, herkes evinde serin yerde klima altında oruç tutmuyor. E o zaman yani mevlada öyle bir bir şey de var yani. Yani ikindiden sonra görmezden gelin ey meleklerim oruçlu kullarım için buyuruyor. Çünkü hakikaten çok sinirli oluyorlar. Hele bir de skara içenlerin kafasına duman vuruyor. Yani öyle bir şey ki herkesin kalbini kırıyorlar yani. Çok bağırıp çağırıyorlar etrafı da döküyorlar yani. Fahmet Mevla da buyuruyor ki, bu oruçtan açtıktan falan da biraz bunların şu, sinirleri sistemleri bozulmuş oluyor. O için ikindiden sonra yani ikindide de derken hastasani olarak İmam-ı e göre de düşünürsek. Son bir saat kala diyebiliriz yani. Son bir saat kala tam da bizim vaaza başladığımız nokta. Zaten pek günah yapacak vakitte bulamıyorsunuz. Pek gücünüz de kalmaz yani insanın gözünün feri de kalmıyor ki sağa sola başsın. Ve bu saat hakikaten bu noktada günahların dahi yazılmadığı bir hassas saat diyebiliriz. Hakim için ama, oruçlu kullarım için buyuruyor. Yoksa sen şimdi oruç yok, namaz yok, abdest yok, ikinciden sonra ben de günahsızım. Ne günahsızsın ya? Biz öyle mi dedik şimdi? İşte iftar saatinde bir milyon cehennemden azatlı var. Ve bunlar hepsi de cehenneme hak etmiş kimselerdir. Ve bunlar bu iftardan önce ölseler cehenneme gidecektiler. Bu iftardan ne yaptılar? Dua ettiler. Şimdi onun için ikinci bölümde inşallah e, affı mağfiretimizi temin edecek. bizi anamızdan doğmuş gibi günahsız edecek bir dua tembihleyeceğim size. Dergide de var sayfası söylerim. Kitapta da var. Ramazan isasında var yani. Bu duayı mutlaka iftarda bari okuyun. Yani uzun dualar var ama... ...hiç olmazsa yani yarım dakika tutmaz. E, çoluk çocukla okuyun buyuruyor. Onları biraz tembih edeceğim. E, Busta dikkatinizi çekeceğim. Onun için... E, ...bu gece af olabiliriz mesela. Bu gece iftara yakın mağfiret olabiliriz. Bağışlanabiliriz. Onun için... ...herkesin iyiliğini isteyelim. Geldik başına döndük. Din nasihattan ibarettir. Yani iyilik istemek. Yoksa gidip adama bazı nasihat... ...o dinin içindeki konulardan biridir. Ama dinin tamamını teşkil etmiyor. Ama bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Din nasihattan ibarettir yani. Yani eşittir nasihattir. Nasihat ne demekmiş? İyilik istemek. Bir Allah için, Allah'ın dininin, İslam'ın iyiliğine çalışacaksın, iyiliğini isteyeceksin. Tabii bu duayla da olur, yetmez. Bizzat icraat lazımdır. Sonra Resulullah sünnetinin, çünkü o sağlığında olsaydık onun iyiliğine çalışırdık, yanında bulunurduk falan filan... Ama şimdi vefatından sonra onun sünneti aramızda emanettir ve bize vasiyetidir. Namaz bize vasiyetidir. Efendim işçilerimize iyi davranmak vefat ederken son nasihatidir. He bunların bu uluslarda iyilik düşünmek. Sonra Müslümanların reisleri ve liderleri, şimdi yöneticilerimiz var. Bunların iyiliğini istemek, başarısını istemek bütün ümmetin iyiliğini istemektir ve bunlar için duacı Sonra bütün Müslümanların iyiliğini istemek. Ben kazanırsam bundan kazanabilirim. Neden? Herkesin iyiliğini istiyorum ben. Hakikaten kimsenin kötülüğünü istemem. Düşmanım olsa Allah itaat versin. Düzelsin yav adam yasın. Ehli sünnete gelsin yani. Ben bu kadar reddiye yaptığım insanlardan hiçbirini şahsi bir gıcıklığım yoktur yani. Ve şimdi Mustafa İslamoğlu ehli sünnete döndüm dese. Gerçi sünniyim diyor ama şu, şu andaki bu durumunu göstermiyor. Kadere inanmayanın sünnisi mi olur? Müslümanı bile olmaz. E şimdi bu insanlar şu anda gelseler. Seni beni geçseler yani şey olarak amelde ben zaten iyi bir durumdayım demiyorum da yani itikadi noktada elhamdülillah o kesin eli Sünnet üzereyim. Ha bu noktada seni benim önüme geçseler daha büyük bir el Sünnet mucizesi verseler ben isterim yani. Yok benim alanıma giriyor. Yok bana rakip oluyor. Yok benim cemaatim azalıyor. Yok benim reytingim düşüyor. Yok bizim derneğe yardım gelmiyor. Vallahi lazım billahi kerim. Hiç böyle bir derdim olmamıştır. Maalesef bu sıkıntılarda olanlar tanıyorum. Bu sıkıntılarda olan İslami kurumlar, kuruluşlar tanıyorum. Maalesef. Olmamalı yani. Keşke herkes bu yola gelsin. Allah'ın cenneti geniş, Allah'ın rahmeti geniş. E, sen mi rahmetten mahrum kalacaksın yani? İyilik istemek, hayır haklık. Bütün Müslümanların... Diye. Onun bu sohbetleri yapıyoruz. Onca için 40 senedir bir şeyler konuşuyoruz. Belki birine... 13'ün en başa dönersem... Girdiğim noktada işte 20 dakikalık bir videoda bazı açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarım ne için? Askerimizin iyiliği için, polisimizin iyiliği için, yöneticilerimizin iyiliği için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar. Nazara dikkat çektim. Ondan sonra tedbire dikkat çektim Mesela Ama e, önemli bir konuşma. Mutlaka onu bizim siteye girip dinleyin, dinletin. Çünkü biz iyilik istiyoruz. Fesat, ifsat istemiyoruz. İyilik isteyenlere kulak vermek lazım. Oradan fayda görürsün. Öbür türlü gösteriş için efendim her konuda vırt zırt açıklama yapmak bu lazım değil. Ama bir faydan varsa onu da gizlememek lazım. Ümmete ulaştırmak lazım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. İnşallah ondan sonra devam edeceğiz. İkinci bölümde dedim ya af olmamızı kesinleştirecek bir dua. Bir zikir de var. Onları öğreteceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed'in ala ve ala ve birinci bölümde zikrettiğimiz üzere Allahu Teala kullarını bağışlamak için çareler ve bahaneler yaratmıştır. Bir insan Allahü Teala'nın yönetiminde olduğunu biliyorsa, kendisini onun yarattığını, ve öldüreceğini, ve tekrar dirilteceğini ve sonra hesaba çekeceğini ve bu neticesinde ya cennete ya cehenneme göndereceğini biliyorsa yani, buna inanıyorsa bir insan mutlaka başın çaresine bakar. Aklı da varsa, zaten aklı yoksa bunu da bilmez. Akıllı iman mütelazimandır. Yani akılsız iman düşünemez. Gerçi her akıllı imanlı değildir ama imanlı olmayan da zaten. Esasen kamil manada akıllı değildir. Çünkü akıllı olsaydı el akrume bubaiduke Akıl seni tehlikelerden uzaklaştırana derler. Akalden gelir. Akal ba demek. E sen şimdi hem akıllıyım diyeceksin hem kendini cehenneme atacaksın. Ne yapacaksın? Kumar oynayacaksın. Faiz yiyeceksin. Milleti dolandıracaksın falan. E böylece kendini cehenneme atacaksın. E sende akıl var mıydı şeydi kendini ateşle atanda? Ama millet de sana ne diyecek? Sende akıl yok. Ama senin için ulan ne uyanık adam, ne akıllı adam piyasayı dolandırdı kaçtı diyen daha manyak. Senden daha manyak oluyor o zaman. Çünkü neden? Sen kendini cehenneme atacak günahlar işliyorsun. Belki sen keşke yapmayaydım diye pişmanlık da çekiyorsun o da belli değil. Fakat birileri sana özeniyor. Hem akıllı geçiniyor hem de ateşe atlayana özeniyorsa bunda usturanın ağzına sürülecek kadar dahi akıl yoktur. Tehlikeden kendini uzaklaştıran işe efendim, e, fikre, düşünceye sahip olana akıllı diyorlar. Risale-i Kuşeri'ye de geçer bu. Peki sen nasıl e, hem akıllıyım diyeceksin hem Allah ahirete inanacaksın. Cehennemde ebedi yanmak var tabii kafir ölürsen. Müslüman ölsen de günahların kadar yanma tehlikesi var. ya e bu da yedi bin seneye kadar uzanabiliyor. E bu kadar büyük bir tehlike ateşte yanma tehlikesinden daha büyük tehlike olabilir mi? E sen şimdi bu tehlikelere maruz durumdasın. Her anda ölebilirsin. Bu işi de düzeltemeyebilirsin çünkü yani birçok insan aniden ölüyor ve tevbeye de muvaffak kılınmıyor. Onun için helak gelmüş yakında tövbe ederiz diyenler helak oldu. Tövbeyi hemen yapma, yapıp pişman olup dönmen lazım. Aksi takdirde yakında yakında senin elinde mi? Ma'am zafata ve lugayb feleke's Geçenler elinde değil. Bak bir dakika evvel şu anda geri döndüremem. Birinci bölüm bölümdeki dakikalarımı bir daha ebediyen efendim ee, geri getiremem. O fırsatı bir daha değerlendiremem. Orada ne dedim? son kaldı. Sen de orada ne yaptın? o kaldı. E gelecek zaten kayıpta. Bir dakika sonrasında hayatta mühim belli Adam canlı yayında ölüyor. Konuşurken ölüyor. Program bir de beklemiyor Azra Aleyhisselam yani. O zaman e senin elinde ne var? Senin elinde aldığın nefes var da o da çıkmadan. Yani aldığın nefesi geri çıkartmadan ne yapıyorsan yap. Verdiğin nefesi geri almadan tövbe ediyorsan et. Bu gerçekçiliktir. Bunun dışındakiler hayalciliktir. Sen neye biliyorsun ki iki dakika sonra tövbe ederim? On sene sonra tövbe ederim. Hele bir kırk yaşına geleyim. Hele bir 70 yaşına geleyim. Bu ne saçma, saçma işler. Yani zerre kadar aklı olan ve imanı olan bir insan her an ölebileceğini bilen, düşünen ve öldükten sonra da tevbe kapısı kapanıyor, ameli salih kapısı kapanıyor. Bir kere Allah diyemez. Bir sübhane Allah diyemez. Bunu bilen bir insan nasıl durur da zikretmez Allah demez ya? Nasıl durur da estağfirullah demez ya? Nasıl şu mübarek iftar saati yarın iftarına kavuşacağı belli değil. Daha bu iftara bile 15-20 dakika var. Bu iftara bile kimsenin kimi kavuşacağı belli değil. Şu dakikadan sonra dünyada kim bilir ne kadar insan İftar edemeden ölecektir. Tabi herkesin iftarı da İstanbul'a göre ayarlı değil. O da ayrı dava çok. Bir kısmı da şimdi iftar çoktan etmiştir. Ama e şu an Türkiye'yi hesap etsek, şu bizim yöremizdeki iftarı hesap etsek, 20 dakikada kaç kişi ölecek ya? Ölecek yani. Dakikada bir ölüyor insanlar. O zaman bunlardan birinin sen olmayacağın ne belli, ne karantin var? Hemen kelime-i hemen tevbe istiğfar. Hemen sübhanellahi ve bihamdî zikrinle meşgul olsana. Görüyorsunuz işte. Bu itibarla şimdi size teşvik mahiyetinde bir hadis-i şeriften bir bölüm okuyacağım. Bu hadis-i şerifte yani Ramazan-ı şerifte artık bundan sonra birkaç günlerdir işte laf lafı açıyor, konular değişiyor. Giremedik buna çok istedim baştan beri. Ee, şimdi inşallah diyelim yine benim şimdi işime belli olmaz. Bir konu daha açılır. Ama inşallah şimdi bu hadis-i şerifi okuyacağım. Ee, kulağınıza küpe edin. Bak şimdi 10-15 dakikalık bir bölüm kaldı. Kulağınıza küpe edin Ramazan-ı Şerif boyunca. Bunu yaparsanız iflah olacaksınız. Bu dediğim bu hadis-i şerifi yaparsanız Allah'ın rızasını kazanacaksınız. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra kesin Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Kesin buyuruyor rızayı kazanacaksınız. Bak rızayı kazandıktan sonra lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Cennette sizin olacak. Cemalullah sizin olacak. Rızaullah sizin olacak. Nikalullah sizin olacak. Muslet de sizin olacak. Dünya imkanları da sizin olacak. Ahiret imkanları da sizin olacak. Allah'ın gazabı söndü mü? Senin hakkında yani. Mevla'nın gazabı kalktığı zaman rızası geliyor. Rahmeti geliyor rızası rahmetiyle beraber de maddi manevi tüm imkanlar ve nimetler görüyor. Çünkü acıdığına eziyet etmez. Zaten haşa kimseye zulmetmez. Ama merhamet ettiğine, rahmet etmez eziyet etmez. E, efendim bir de musibetler gönder adamı kazandırmak için. Ama şunu da yapabilir. Adamı zikirle, ibadetle de kazandırabilir. İle musibet ne lazım? Yani sen Mevla'ya şunu diyemez misin? Şu dua iftar saati de yapamaz mısın? Ya Rabbi sen Beni sev, seviyorsun biliyorum ben Müslüman kulunum. Müminler senin dostundur. Umumi velayet, umumi dostluk içine girmişim. Allah-u Veliyyü amenu. Özel evliyadan değilsem de umumi evliyadanım. Çünkü bütün müminler umumi evliyadandır. Dostlardandır. Düşman değiliz Allah. Zeylke benne Allah-u Mevlellezine amenu. Allah iman edenlerin Mevlasıdır yani. iman edenlere biz de Müslümanız. Ne kadar da günahkar isek de. O zaman Allah bizim dostumuzdur, sahibimizdir, yarımızdır, yardımcımızdır. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel sahip, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. O zaman derse ki kurban olduğum Allah. Biliyorum ben çok günahkarım. Biliyorum sen benim dostumsun. Sen de benim azabımı ahirette bırakmamak istiyorsun. Onun için dünyada bana hastalıklar, musibetler falan vererek horluklar, hakirlikler, zilletler, fakirlikler Vermek suretiyle beni temizliyorsun. Ama kurban oldum Allah'ım. Ben bunlara da dayanamıyorum. E ne olacak o zaman? E sen afu mafret sahibisin, kerem sahibisin. İlla adama musibet vererek affetmek sana efendim, mecbur edilmiş bir şey değil. Haşa. Sana kimse bir şey icbar edemez. O zaman kurban oldum. Bana zikir ederek kefaret nasip eyle. Namazla oruçla temizlik nasip eyle. Zikrini ağzıma alıştırarak... ...efendim... Onun af olmam nasip eyli. Dualarla iftar saatinde af olmam nasip eyli. Mesela bu sene Kadir gecesi hangi gece? Kurban olduğum işte Ramazan'ın başında bir dualar var. Okuyun hilal dualarını dedim size. Orada mesela ne vardı bir duası? Kadir ve لِلْقَدِرِ وَجَعَالْهَا لِي خَيْرَا مِنَ الْبِشَهْرِ Ya Rabbi bu sene Kadir gecesine denk gelmemi, kabul saatine, meleklerle, musafaha saatine, meleklerin selamının tecellisinin geldiği anı yakalamayı... Bana benim yakalamaya muvaffak eyle ve Kadir Gecesi'ni hakkımda bin aydan hayırlı eyle. E zaten bin aydan hayırlı değil mi? Ya bin aydan hayırlı ama hakkımda ne demek hakkımda? E bütün Müslümanlar Kadir gecesi ihyaat edebiliyor mu? İbadet edebiliyor mu? Bu kadar Müslüman'dan efendim Kadir Gecesi'nde bile içki içen yok mu? Bir de şu tehlike var. Bütün millet takvime bakarak 27. geceyi kesin biliyor. Halbuki 27. gecenin Kadir gecesi olduğuna kimse yemin edemez. Hele bu sene bu sene 27. mi olduğuna hiç yemin edemez. Kadir gecesi gezdiğine göre. Peki sen ne yapıyorsun o zaman? Sen şöyle yapıyorsun. Yani mesela 17. gece Kadir gecesi olabilir. 23. gece olabilir. Diğer gecelerde de rivayetler olan 19'da da var. Birçok hadis-i şerifle İbni Öbe Asım kitab sünnesi sahip bir kaynak. Onu da alıyor. E şimdi birçok gece hakkında hadis-i şerif var. Kadir gecesi olma ihtimali. Sen de işi 27'ye sabitlediğin için geri kalan gecelerde yine günah işleyebiliyor adam. Böyle adamlar var namaz kılmıyor. Sadece 27. gece gece kılıyor. Diğer Kadir gecesinde namazı terk ediyor. E yasının namazını kılmamış uyuyan adamın ondan daha büyük günahkar yok ki. Zinadan da büyük günah, faizden de büyük günah. Adam öldürmekten de büyük günah. Namazsızlık, uğursuzluk. Bir vakit namazın terki. 80 sene cehennem azabını mucip bir günah. Kasten, terk etmekten bahsediyorum. E, hal böyle olunca e, sen başka geceler kılmıyorsun. E, çok en büyük günah işliyorsun. Ekberul kebair. Şirkten sonra en büyük günah namaz kılmamak. Ama sen onu da 17. geceyi ne yatsı kılmadan yatıyorsun. Bırak teravih. Teravih konuşmuyorum. Teravih farz değil, vacip değil. Çok kuvvetli sünnet olmakla beraber. Ama e, sen o zaman ocağın batar. 13'ün duada ne dedildi? Büyüklerimiz ne dua buyurdular? Ramazan'ın başındaki dua. Ben Ramazan'ın başında onu okumadım. Görüyor musun? Yandım, yıkıldım değil mi? Şimdi de okuyabilirsin. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nin baş tarafında işte ilk sayfalarda 7 8 oralarda var. Tam sayfası işte, hatırlamıyorum. Yani beni Kadir Gecesi'ni bulmaya muvaffak eyle ve Kadir Gecesi'ni hakkımda binadan hayırlı eyle. Kadir Gecesi binadan hayırlı ama. Kapalı çarşıda çok altın var ama. Seninle kaç gramın var? Mesela o. Kadir gecesi binadan hayırlı ama senin hakkında hayırlı mı? Senin cebinden elinde ne var? Kadir gecesi çıktığında senin defterine ne yazılacak? Af olmuş musun? Azat olmuş musun? Beratını alacak mısın? Ben kamel eylitel kadir <gülüyor> imanen ve ihtisaben. Gufir olum adı bize. inanarak ihlas ile teravih kılsa, teheccüd kılsa Kadir gecesi zaten yasıyı kılarsa <gülüyor> denir mi ya? Yasıyı kılmasa zaten hepten yoldan çıkmış. Kadir gecesini teravih namazıyla sadece teravih bile kılsa geçmiş bütün günahları bağışlanır buyuruyor. Bukhari hadisinde. E böyle bir gecedir. Ama sen o gecede agah olacak mısın? Uyanık bulunacak mısın? Şuurlu olacak mısın? Onu benim hakkımda bin aydan hayırlı eyle. E hal böyle olunca sen kendi hakkında bin aydan hayırlı olmasını talep ediyorsun yani. Farklı bir şey konuşuyoruz şu anda. E bu duaları yapmak lazım. Bu iftar saatinde mesela e, tam iftara yakın bir iki dakika kala bu duaya başlasan elhamdülillah deyip hamd etsen salavat okusan bu duayı yapsan ya Rabbi bu sene kadir gecesini bulma benim muvaffak eyle hakkımda binayeden hayırlı eyleyle Arapça bilmekte şartı yok bu duayı otomatik alsan ve şu iftardaki dua müstecep dua hakkını buna kullansan e, önümüzde zaten herhalde geçmemiştir ilk gece olduğuna dair de bazı rivayetler varsa da yani herhalde geçmemiştir daha epey önümüz var. İşte bu sene Allah'ın izniyle Kadir Gecesi hangi geceyse yani 27 değilse bile bu sene e, bu duayla inşallah iftarda da %100 kabul oluyor ya. Belki bu duayla bu sene tam Kadir Gecesi'ne isabet alırsın. İşte Mevla sana çareler yarattı. Ya Bunlardan birini kullanacaksın. Bunun için en büyük çare Kadir Gecesi Nihya. En büyük çare Ramazan orucu. En büyük bahane afolmanın vesileleri teravih namazı. Men kamer Sa'de Kadir gecesinde demiyor ki. Diğer Bukhari hadisinde iman ile ihlas ile bir ehli sünnet itikadı olacak bir de Allah için öyle arkadaşlar teravih'e gidelim dedi ben de gittim olmayacak yani. Sırf Allah için ihlasla kılarsa teravihleri Ramazan boyunca bu, bu hadiste Ramazan'ın tümünün ihyası yani iteravihi te söyleniyor. Gufir Geçmişin hepsi af oldu gitti. Bundan dolayıdır ki insan imanlıysa, akıllıysa, her an ölebileceği şuurundaysa bu işte öldükten sonra düzelemez. Telafisi yok. Fırsat şu fırsat şu dakika şu saniye şu nefes af olmak için vesiledir diye bilecek. Ya, akıl bu nüktü zaten. Zerre kadar aklı olan bunu düşünür yahu. Yoksa nasıl diye cehenneme veya muhakkak da olsa binlerce sene azaba veya bir sene yanmak ne demek ya? Bir dakika girip çıkmak ne demek ya? Yani cehenneme azabını Müslümanlar hakkındaki ednası zaten kafirleri çıkmayacağı için onlar hakkında ednası alası yok. Hani derekat bakımından, tabakalar bakımından var. Cehennemin içinde. Ama çıkmak bakımından mevzu yok. Ama Müslümanlar da hani ne kadar önce çıkar? Hiç girmemek Girmeden kurtarabilir mi? Girerse ne kadar yanar çıkar. Bu hesaplar yapılabiliyor. Ama buyuruyor ki Adi Şerif'te en aşağı adamı böyle bir sokup çıkaracaklar diyor. Yani bu gamse bir daldırıp çıkartmak demektir. Bir daldırıp çıkartınca da kömür gibi siyah çıkacak diyor. E bu tabii ki Müslüman çıktığına göre. Ama ne gereği var arkadaşlar? Beş paralık şehvetler için, on kuruşluk lezzetler için, harama günaha ...girip de helak olmanın ne manası var? Yapmayalım, etmeyelim. gitmeyelim. Onun için şimdi bu hadis-i şerifte... ...çok dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Selman radıyallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayında dört hasleti çok yapın. Haslet yani faziletli amel demek. Zikir demek. Burada zikir oluyor. Çünkü haslet her zaman zikir Zikir olmaz. Zikir de faziletli haslettir. Namaz da faziletli haslettir. Oruç da faziletli haslettir. Ama buradaki konuşulanlara baktığımız zaman hep dilden yapılacak şeyler olduğu için zikir dedim ben. İki haslet var ki Rabbinizi razı edeceksiniz. Kesin dedim bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Huzeyme bunu ben e, sahihinde İbnü Huzeyme büyük muhaddestir. Sahih. Onu da sahih, o hadisleri seçtiği bir kitabı var. Sırf sahihleri seçmiş yani. Orada bu geçiyor. İmam Rabbi Hazretleri de yani mektubatta bu hadise alır. Kısmen alıyor bir kısmını. Şimdi dört hasleti çoğaltın. Çok yapın çok. Bak Ramazan Şerifi kaçıcı oldu? Beş mi oldu? Altı mı oldu? Neyse. Ne zaman bitecek diye de saymayın da. Kadir Gecesi'ne ne geceye denk geldiği için sayabilirsiniz. Burada iki haslet var. Al, Rabbinizi razı edeceksiniz. Ya arkadaş Rabbini razı ettin mi? Tane arıyorsun ki? Daha ne lazım? Mevla razıysa daha ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Çünkü razı olduğunu abad eder. Razı olmadığını berbat eder. Rıza kazanacağız. İki kastet ya. İki kastet daha söyleyeceğim buyuruyor. Onları zaten yapmazsanız olmaz. Onlarsız duramazsınız. Onları zikretmeye, istemeye muhtaçsınız ve mecbursunuz. Aklınız var ise. Yani demeye lüzum yok buyuruyor. Peki bu hasletler nelerdir? <gülüyor> Emmel haselatu'n illeti hani bi mâ rabbukum. İyi dinleyin, iyi dinleyin. Şu son birkaç dakikada çok faziletli bir şeyler söylüyorum size. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslete gelince. <gülüyor> allah vel illallah. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. Biz buna Muhammed Resulullah'ı da ekliyoruz. Her zaman için La ilahe illallah zikrederken Muhammedur Resulullah demek şartı yok. Tarikat dersinde de yüz kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ses de zik. Yani bağırarak değil ama nakşit arakında kulağın duyacak kadar kendini namazda, gizli namazda okuduğun gibi zikrediyorsun. Yüz başına gelince Muhammedur Resulullah diyorsun. Dersin hangi makamdaysa. İşte, ve la maksude illallah diyorsun, ve la değil illallah diyorsun, ve la illallah diyorsun dersin makamına göre. Ama Muhammed Resulullah her her la ilahe illallah diyenin peşine hemen Muhammed Resulullah demesi şart yok ki. O iman kelimesi olarak zikrediyor. Yoksa zikirde sırf la ilahe illallah denebilir. Ama biz bu dinler arası diyalogçulara malzeme vermemek için, kapı açmamak için, bu dinler arası diyalogçu kitapsızlar var ya, e, FETÖ'cüler olsun bunların işte uzantıları var, her yerde var bunlar. E bu adamlara şey etmemek için Muhammed-i diyoruz ki genel manada zaten zikirdir. Allah'tan başka bir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. İkide istiğfar edeceksiniz. Yani Allahu Teala'dan mağfiret talep edeceksiniz. Bağışlanma isteyeceksiniz. Ya kurban olduğum sana diyor ki استغفروني اغفر لكم Af isteyin benden başlayayım sizi buyurun. Yani her gece gecenin 3'te 2'si geçip son 3'te biri kaldığında yani şimdi sahur yediğiniz vakit şu anda sahur yediğiniz vakitler işte bir saat kala falan hazırlık yapıyorsunuz yani oturuyorsunuz falan. Yani gece şu anda İstanbul'da 8.37'den başlıyor 8.37'den gidiyorsun e işte efendim imsakta ne oluyor 3.37 diyelim. 327 diyelim, 326 diyelim. Buraya hesaplıyorsun. Kaç saat etti mesela? 7 saat etti. Bunu 3'e bölüyorsun. Üste ee, ikisini çıkıyorsun Sonuçte bunu kalıyor. Yani şimdiki saatlerde 2'den sonra falan, bir buçuktan sonra falan bu son dilim geliyor. Seher vakti buna deniyor. Sehur da seherden geliyor ve böylece o vakitte Allah Teala nicede nide Bu Buhari hadis şerifidir. Birinci katcamaadan tecelli buyuruyor. Ve bir münadi indiriyor. yüz zili Rabbuna tebarek ve Hacer öyle demiş. Rabbimizin rahmeti iner, nüzul eder. Yen zili Rabbuna değil de demiş. Yün zili Rabbuna. Rabbimiz indirir. Külleleyle her gece ile semaatine birinci kat semaatine. kimi indirir? Meleken münadiyen. Yani o mahsuftur Çünkü neden? Bir nida eden melek indirir. Başka hadislerde onun münadi olduğu zikrediliyor. Bir münadi indiriyor. Bir münadi indiriyor. O melek çağırıyor, bağırıyor. İşte imanı olanların kalp kulakları işitiyor. Biz de imanımız olduğu için gayba iman ettik. Kulağımızla duysak o kadar inanmayız. Hadis-i Şerif'te buyrulana daha çok inanırız. Ki o melek bize sesleniyor. Biz de bunu duyuyoruz yani. İman bunu ceza ediyor. Peki ne diyor? O meleğe ne dedirttiriyor Mevla? Ne diye seslendiriyor? Hel <gülüyor> ilin. Var mı bir şey isteyen vereyim duaden? Ama böyle he ya Rabbi var. Bana bir çocuk ver. Dua da böyle olmaz. Biraz da usulü adabı var. Bir elhamdülillah Rabbil alemin dersin. Bir salatu vesselam aleykâ ve Allah'ım salli seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellim dersin. Ondan sonra isteyeceğin istersin. Ondan sonra yine salavat şerif okursun. Ondan sonra amin diyerek mühürlersin. Aminsiz dua mühürsüz dilekçe gibidir. İmzasız dilekçe reddedilir. Böyle yapacaksın. Var mı bir şey isteyen vereyim. Helmin müsterzıkın, var mı rızık isteyen rızkını göndereyim. Helmin taibin, var mı tevbe eden fethübe aley tevbe nasip edeyim, tevbesini kabul edeyim. Helmin müstahfirin, var mı benden bağışlanmak isteyen feagfir aleyhü hemen onu affedeyim. Her gece bu Ramazan'a mahsus da değil. Ee, ama diğer gecelerde e, diyelim ki son üçte birde başlıyor. Bunu da Berat gecesi gibi, Kadir gecesi gibi, mübarek gecelerde Güneş batar batmaz başlıyor. Yani son üçte birlik dilim gecenin tümüne yayılıyor. Umumi oluyor. Bu da e, tabii bizler için dua etme, tevbe etme, istiğfar etme alanını genişletiyor. Saatlerini, dakikalarını artırıyor. Ve bizim de rahmete nail olmamız için fırsatımızı çoğaltıyor. Ama nerede? Adam ne seherde, ne sehürde, ne son üçte birinde, ne gecenin tamamında, tümünde e, af istemiyor. E Allah Teala da affetmeyi zorlama affedecek yani. E bir çare, çarenize bakın Allah buyuruyor. Ben bu kadar günah yapıyorsunuz. Sizi yine affetmek için bu kadar kolaylıklar temin ediyorum size. Daha duruyorsunuz? Şimdi iki hasletle mutlaka Rabbinizi razı edeceksiniz. Mevla bu iki hasletle kesinlikle razı oluyor. Bu da nedir? Birinci kelime-i şehadeti Ramazan'da çok okuyun. Yani Sahir zamanında da çok okuyun da nerede? ''La ilahe illallah'' zikrini çok uygun Nerede? Tarikat i̇şte, dersi olan yapıyorsa beş bin kere en az demeli. Beş bin çok iş. Çok büyük iş beş bin. Adam birkaç kere söylüyor ya. Öyle namaz kılmayanı zaten. Ne tevhid zikri olur ne bir şey. Bir de istiğfar edeceksiniz yani. ''Estağfirullah'' Bunu elle lâ ilâ illâ vel hayyel ve tûv ile ile yaparsan üç kere desen denizin köpükleri kadar günahların olsa oluyor. Tirmizi hadisinde geçer. Ama insan şuurlu olacak. Yani o Allah'tan af istiyorum ki ondan başka hiçbir ilah yok. Kimin kapısına gideyim? O Allah ki Celle Celaluhu haydır hakiki gerçek hayat sahibidir. Bize de hayatımızı o verdi. Kayyumdur her şeyi yönetiyor idare ediyor. Ben ondan af istiyorum. O çok büyük. Ben ona tevbe ediyorum. Ona rücu ediyorum. Ona yöneliyorum. Ona dönüyorum. Kapısından boş çevirmesin mi? Üç kere istifade ederse bu diyelim denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir. Denizlerin köpükleri ne demek ya? Bu kadar günah adam yapmak istese yapamaz. İşte bu, bundan dolayı kelime-i şehadet sonra istiğfar. Ben de onun için bu zikre başlayınca Ramazan'da çok yapın. Her seferinde ne olsun? Leppeyk hani nasıl üç kere üç kere yapıyorsun ya. Üç üç gidin. Gel yani beş on dakika sonra yine bir vaktiniz olur. Veya ya bunu ezberlemek çok kolay. Arabada gidiyorsun yolda gidiyorsun ille önüne dergi açmak kitap açmak icap etmedir ki. Bunu ezberlersin. Bir üç yaparsın. Sonra bir üç daha yaparsın. Sonra bir üç daha yaparsın. Yani gün içinde çok yapın. Gece çok yapın. Oruçluyken şart yok. Ki. Ramazan'da dört hasleti şu altın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. efendi bu da nedir? Kelime-i şehadettir ve istiğfar. Şimdi bunu e, diğer ikisini yarın söyleyebilirim de. Vakit herhalde yetmeyecek. iftar yanaşmış. Bu zikre hemen başlıyoruz. Bu Dergimizin, Lale Gül dergimizin şu anda yani bu ayın dergisi işte Haziran'a girdik. Bu ayın dergisinde 76. sayfede. 76. sayfede. Bak hadis-i şerifteki zikirlerin okunuşu diyor. Şimdi hadis-i şerifte Allah'ın rızasını kesin kazanacaksınız. Ramazan'da bunu çok yapın diyor. Ramazan'da bunu çok yapın. Şimdi e, bu zikirler dörtlüdür. Birisi şehadet zikridir. Birisi istiğfar zikridir. Birisi cennet isteme duasıdır. Birisi cehennemden sığınma duasıdır. Son iki bölümdeki yani son iki şeyi yarın onlardan biraz konuşuruz. Yani yarınki bölümde ve yarın ikinci bölümünde de konuşabiliriz. Orada da tafsirat ve izahat var. Bu dualarla, bu zikirlerle, bu istiğfarlarla Ramazan'ı geçirin. Gafletle geçirmeyin. Eğer Ramazan'da şehadet farklı olur, Ramazan'da zikir başka olur... Ramazan şerifte zikredenlere melekler duacı olur. Ramazanda afis diyenlerin günahlarına afi için melekler istifarcı olur. 10 gün zaten demiştim 10 güne kadar ya erhamer rahimin. 100 kere ya erhamer rahimin. Ve şehrun evveli rahme. Bu aydır ki evveli rahmettir. Şu mübarek saatler tam rahmet saatleri ve şu 10 gün rahmet bölümüdür. Rahmet sınıfıdır. Onun için bu zikirlerle bitirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Ve estağfirullah Allahümme inni eselükel cenne Ve a'udibike minennar Amin Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Ve ala aleyhi ve